Güzel bir pazartesi dileğiyle Bilgi Çağının Hukuku programına başlıyoruz sevgili Açık Radyo dinleyenleri. E, bugünkü konuğum geçen hafta e, sözümüzün yarıda kaldığı programı sürdürmek üzere yine Sayın Avukat Fikret İlkiz. Günaydın, iyi haftalar. Günaydın, iyi haftalar. Fikret Bey geçen hafta e, bazı dinleyenlerimiz belki hatırlarlar. E, Türkiye Gazetecilik Sendikası'nın... Gazeteciler Sendikası'nın gazetecilik için ayağa kalk başlıklı eyleminden yola çıktık. Evet. Ve Türkiye'deki basın özgürlüğünü ve gazetecilerin hareket serbestliğinin ne kadar kısıtlı olduğunu konuştuk. Ee, bu bağlamda e, gizli dinlemeler konusuna bir miktar değindik. <gülüyor> ve hukuka aykırı delil evet. elde etme konusuna e, yakından baktık. Şimdi bugün ve program... 25 dakika olduğu için yetişmedi süre kaldığımız yerden devam edelim diye görüşmüştük. Peki. Mikrofon sizin. Efendim yani bana mikrofon sizin dediğiniz zaman bu avukatlar ve yani özellikle kendi açımdan sonra biraz tehlikeli bir iştir. Evet. Nerede? Ben, siz evet, beni durdurun. Özellikle. Evet. Ee, asıl geçen hafta konuşmaya başladığımız noktadan devam etmek gerekirse gazeteciler kendi karşılaştıkları sorunlar bakımından 24 Eylül 2010 tarihli Gazetecileri özgürlük platformunda belirlenen bazı çıkış noktaları onların tek bir platform altında örgütlenmesine sebep oldu. Bu örgütlenmenin getirdiği sonuçların ben iyi sonuçlar getireceğine inanıyorum. Sebebi de şu, çünkü bu anlamdaki örneğin Türk Ceza Kanunu'nun uygulanmasına baktığınız zaman, Türk Ceza Yasası'ndaki bazı maddeler uygulanmaya başladığı andan itibaren, ...uygulama sürecinin sonucunda... ...sorun olarak karşımıza geldi. Mesela hangileri Örneğin Türk Ceza Kanunu'ndaki 285. madde... ...yani soruşturmanın gizliğini ihlal... Hı hı. ...ya da 288. madde... ...adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs. Bu maddelerin... ...kendi içindeki yapılarının tartışması ayrı... ...ama bu maddelerden dolayı... ...gazeteciler için ceza davaları... ...açılmaya başlandı. Bu ceza davalarının çokluğu şu an problem. Yani... Bir kanunun uygulanmasından kaynaklanan ama uygulandığı zaman kamuoyunu rahatsız eden, uygulandığı zaman gazeteciler için özgürlüklerini kısıtlayıcı maddeler haline gelen maddelerle karşı karşıyayız. Hı hı, hı. Şimdi bunu hem iktidar çözmek istiyor, nasıl çözelim? Bunu gazetecilere soruyor, bu doğru bir yaklaşımdır. Bunun için toplantılar düzenliyor, doğru bir yaklaşımdır. Adalet Bakanlığı Şubat ayından beri Şubat 2010 sonra Mart'ta Ankara'da yapılan toplantıyla Bunların nasıl çözülebileceği Konusunda işin içinde bulunan Gazeteci örgütleriyle temas halinde Bu doğru bir yaklaşım de katıldınız mı o toplantıda? Ben hem Şubat'ta İstanbul'da yapılana Hem de Ankara'da yapılan toplantıya katıldım Özellikle Türk Ceza Kanunu bu maddelerinin uygulanması konusunda Türkiye Gazeteciler Cemiyeti adına uygulamanın getirdiği problemleri anlattım. Hı hı. İki, terörle mücadele kanunun getirdiği problemleri anlattım ve gerçekten bir çıkış noktası aranıyorsa, örneğin bu sorunu çözmek istiyorsak ceza hukuku anlamındaki anlayışımızın ne olması gerektiğini de söyledim. Yani bunu söyledim derken zaten olması gerekenin bu olduğuna inandığım için bunu ifade ettim. O da çok açık. Ceza son çaredir. Başka türlü söyleyeyim. Ceza hukukunu ilk çare değil son çare olarak uygulamanız gerekir. Başka yollarla giderme olanağı varsa nedir o başka yollar? Bazen kamuoyu vicdanı herhangi bir gazeteci hakkında verilmiş olan bir ceza mahkumiyetinden çok daha etkili olabilir. O halde gazeteci örgütlerinin kendi öz denetim mekanizmalarını geliştirmeleri, hı hı. o öz denetim mekanizmalarını geliştirdikleri andan itibaren de kanunların uygulanmasına gerek kalmayacak çözüm yollarının bulunması bir yol olabilir. Peki basın konseyi örneğin bu konuda işlevsel mi? Sizce? Kuşkusuz bakın hem basın konseyi olarak hem Türkiye Gazeteciler Cemiyeti olarak örneğin Türkiye Gazeteciler Cemiyeti'ndeki disiplin mekanizması olarak Türkiye Gazeteciler Federasyonu'nun bu anlamdaki kendi meslek ilke ve kodlarının özellikle gazeteciler için uygulanması bakımından her zaman yararı vardır. Eksiktir, girilmesi gerekli olan noktalar vardır. Ama burada diğer mesleklerin hiç bu kadar kendilerini eleştirmedikleri ya da bir eleştiri mekanizması yaratarak kamuoyunu açıklamadıkları, Meslek grupları içerisinde kendisiyle ilgili mutlaka bir denetim isteyen gazetecilerdir. Onun Hı. için örneğin Türkiye Gazeteciler Cemiyeti'nin disiplin soruşturması olsun, basın konseyinin bu anlamdaki yarattığı mekanizma olsun bunlara hizmet eder nitelikte. Hataları varsa giderilmesi gereken nitelikteki yöntemlerdir. Dolayısıyla diğer meslekler bunu yapmıyor iken yapanlar istisnaları ayrı tutuyorum. Bu tarafta kendiliğinden gerçekleştirilen bir öz denetim mekanizması var. İşte kıta Avrupa'sında Avrupa Konseyi'nin de kabul ettiği bazı gerçekler var. Yani ülkelere yol gösterici nitelikte kabul etmiş olduğu tavsiye kararları var. Örneğin medya yolu ile siyasi tartışma. Bakın bunun nasıl olacağı konusunda 2004'te çıkmış olan... ...yayınlanmış olan tavsiye kararına baktığınız zaman benim şu anda sizinle konuştuğum konu gündeme getiriliyor. Hakaretin bile suç olmaktan çıkarılması konusunu bir düşünelim bununla ilgili nasıl bir yol haritamız olması gerektiği konuşuluyor. Yani cezalandırmayı sona alın diyor. Başka yollarla giderilmesi mümkünse gazeteciler için hapis cezası kanunlarınızda önermeyin. Para cezası önermek bir yolsa çözüm getirici bir sonuçsa öncelikle bu yönde hareket edin diyor. Şimdi bu tavsiye kararına baktığınız andan itibaren Türkiye'de herhangi bir gazeteciyi eleştiri hakkını kullandığından dolayı birilerini eleştirdiği için fikirlerini söylediği için hapse atmanın bir gereği bulunmamaktadır. Tabii konuya böyle baktığınız andan itibaren bunun başka yollarının hukuki anlamda ne olabileceğini kendi iç dinamiklerinizle yaratmak zorundasınız. Çünkü Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nde ifade özgürlüğü ya da ondan kaynaklanan basın özgürlüğü konusundaki kurallar çok belli. Yeniden keşfetmenin de bir gereği yok. Hatta ve hatta sözleşmenin 10. maddesindeki ifade özgürlüğü sınırlandırmaları... Başka bir sözleşmenin, iki sözleşmenin, yani iki sözleşmelerin medeni ve siyasi haklarla ilgili olan sözleşmelere baktığınız zaman daha da sınırlandırılıyor. Hatta daha net tanımlar da getiriyor. Irkçı herhangi bir söylemeniz söz konusu olamaz. Açıkça yasaktır diyor. Şiddet önermeyeceksiniz. Nefret. Şiddet içeren herhangi bir propaganda yapmayacaksınız. Nefret söylemi yasaktır diyor. Şimdi... Bu sınırlandırmaların dahi en aza indirgendiği bir dünya üzerinde yerinizi almak istiyorsanız gazeteciler hakkındaki ceza davalarının nasıl çözüleceği konusunda bir hukuk düzeni değil. Bu hukuk düzeninin gazetecilerin kamuoyunu bilgilendirmek, onlara doğrudan doğru haberleri hatta Gerçekleri eğip bükmeden gazeteciler tarafından eğilip bükülmeden nasıl ulaştırılması gerektiği konusunda bir hukuk düzeni yaratmalısınız o halde tercihiniz nedir açıkça şunu da söyleyebilirsiniz evet biz basın özgürlüğünü tanıyacağız ifade özgürlüğünü tanıyacağız ama bizim açımızdan örneğin devletin korunması bunu diyebilirsiniz. Siyasetçilerin korunması Bunu da diyebilirsin Den yanayız. Şimdi bunu dediğiniz anda Ben tarafınızı göstermiş Ve açıkça belli etmiş olursunuz Nasıl koruma Ama e, bunu hiçbir şekilde tavsiye etmem Çünkü gazetecilerin Güvenliklerinin, yaşamlarının Haber yapma ve çalışma Koşullarının Endişe altında tutulduğu Bir ülke demokratik bir ülke değildir Demokrasi istiyorsanız ...güvenliklerinin ve yaşamlarının... ...özellikle gazetecilerin korunduğu... ...çalışma ve iş koşullarının... ...gerçekten halkın haber alma... ...hakkına göre şekillendiği bir düzeni... ...önce istemeniz gerekir. Bakın bunu istediğiniz andan itibaren... ...sonrası kanun yapma meselesi değildir artık. Çok kötü bir kanun yapsanız bile... ...çok kötü bir düzenlemeyi... ...muhafaza etseniz dahi... ...uygulamadığınız takdirde de... ...bir problem olmaz. Hmm. Ya da kendiniz... Bir ge yarattığınız gerekçelerle kamuoyunda en azından bilgi edinme hakkı için kamuoyunun haber alma hakkı için başka bir hukuki düzen yaratabilirsiniz. Onun Hı -hı. için anayasalarda da gerekli düzenlemelerin yasalarda da gerekli düzenlemelerin bu mantığa göre yapılmasında Hı -hı. yarar vardır. Hı -hı. Şimdi vatandaşın bilgi edinme hakkı ve yeni anayasa değişikliği evet. konusuna buradan geçelim isterseniz ama... Önce bir küçük ara verelim. Ee, bu haftada yine e, İsveçli şarkıcı Robin'in Body Talk P2 albümünden e, Include Me Out adlı parçayı dinliyoruz. It is really very simple. Just a single pulse repeated at a regular interval. <gülüyor> For your money, make a shake for me Three times for the lucky and the dead One time for the sorry and the safe Two for the beggar and his company Three times for Include Me Out adlı parçayı dinledik sevgili Açık Radyo dinleyenleri. Body Talk PT2 adlı albümünde Robin söylüyordu. 94.9 Açık Radyo Bilgi Çağın Hukuku programı devam ediyor. Konuğum Sayın Avukat Fikret İlkiz basın özgürlüğü çerçevesinde daha geniş haklara değiniyoruz ifade özgürlüğünde kaldık, vatandaşın bilgi edinme hakkında kaldık e, müzik arasından önce. Fikret Bey şimdi sizin e, 2010 anayasa değişiklikleri çerçevesinde yargı bağımsızlığı başlıklı bir üçlü kitabınız var. Evet. E, burada da değinmişsiniz e, bilgi edinme hakkının özellikle evet. anayasaya e, <gülüyor> konulmuş gibi göründüğünü ne dikkat çekiyorsunuz? Dilekçe hakkının arasına sıkıştırıldığını ileri sürmüşünüz ki hem biçimsel olarak hem içerik anlamında evet. size katılmamak mümkün değil. Biraz buna değinelim isterseniz. Şimdi sözünü ettiğiniz kitap. Türk Ceza Hukuku Derneği, Kültür Üniversitesi ve e, hatta yanlış bir şey söylemeyeyim İstanbul Müşterek çıkarılmış olan bir kitaptır. Evet, yani diğer, anayasa. Diğer e, evet. yazarlar Bahri Öztürk, unuttum evet. demin söylemeyi Hı -hı. ve Ümit Kocasakal. Evet yani editörler anlamında da bir araya gele, gelerek e, Galatasaray Üniversitesi'ne dahil olmak üzere böyle bir kitap çıkarılıyor. Toparladınız. Bakın bu kitabın çıkarılmasının temel gerekçesi şuydu. Gerçekten Türkiye'de bir anayasa değişikliğine gideceksek bu anayasa değişikliğinin karşılaştırmalı hukuk bakımından konumu nedir? Bu kendi içinde kitabın içeriğinden hareketle söylüyorum. Türk Ceza Hukuku Derneği'nin kaygılarından da hareketle hı hı. bilinsin bilgi olarak kamuoyu en azından değiştirilmesi düşünülen maddelerin yargı bağımsızlığı açısından ne olduğu konusunda bir Fikir sahibi olunsun ve bundan sonrası bakımdan da onların tercihleri ne ise o tercih gerçekleşsin amacıyla çıkanmış olan bir kitaptır. Referandumdan önce mi sonra? Bu referandumdan öncedir. Bravo. Tabii ne kadar okundu ne kadar okunmadı bunun üzerinde bir tartışma açmanın bir gereği Olsun, yok. siz çıkarttınız Ama yayınladınız ya. Diğer ülkelere de baktığınız zaman buralarda nasıl yapılmış ne şekilde yapılmış en son 2010 haliyle o kitapta vardır. Hı -hı. Çünkü anımsarsanız bazı konulardaki bilgiler eksikti. Bazı konulardaki açıklamalar eski açıklamalara dayalıydı. 2010 yılında. Anayasa ve yargı bağımsızlığı konusundaki değişikliklerin ne olduğunu akademik bilgi olarak ya da sosyal ve politik bilgi olarak bu kitapta bulmak mümkündür. Hı hı. Şimdi benim o ki, özellikle üzerinde özel durduğum konulardan bir tanesi bilgi edinme hakkı ile ilgili olan bir problemdir. O problemde şudur. Bilgi edinme hakkı bir haktır. Yani insanlara bunun tanıdığın zaman anayasada yer alan koruma anayasa ile sağlanan bir hak olsun. Bu bir istek. Yıllardır sivil toplum olarak vardık, durduk e, anayasada anayasal koruma istiyoruz bilgi edinme hakkına diye değil yani mi? Yani aynı kuşakta baktığınız zaman ülkeler anlamında Arjantin'de 80 83 yılları anlamında söylüyorum. Arjantin'de, Peru'da, Şili'de, Bolivya'da anayasalarında var. Başlığı tek başına bilgi edinme hakkı ile ilgili Bilgi edilme hakkının nasıl sağlanması gerektiği ve nasıl garanti altında tutulması gerektiği hakkındaki düzenlemeler bunlar. Biz hala bunu tartışıyoruz. Yani hedef anayasada anayasa mahkemesi ve hakimler savcılar yüksek kurulunun değiştirilmesiyle ilgili olmasına rağmen tırnak içinde söylüyorum. Tıpkı bir dolgu maddesi gibi bu tür haklar anayasada yer aldı. Şimdi benim derdim daha doğrusu. Bu anlamdaki duyduğum kaygılardan hareketle bilgi edinme hakkının tek başına bir hak olarak anayasada yer almasıdır. Bu dün yapılması gerekliydi. Vakit geç değil sonra da yapılabilir. Ama mutlaka ve mutlaka tek başına tek bir başlık altında hakkın ne olduğunu tanımlayan, Sınırlandırmak istiyorsanız da sınırlandırma ölçütlerinin ne olduğunu belirleyen ki sınırlandırılabilir bir haktır anayasada yer almasıydı. Öyle olmadı. Dilekçe hakkının arasına yerleştirilen bir cümleden ibaret bir hak olarak yer aldı. Bu yaklaşım yanlıştır. Bir de üçlü bir şey var değil mi? Üçüncü kavram da kamu denetçisi kavramı. Şimdi O kamu denetçisini. Girersek bu program yetmeyebilir Bitmez. herhalde. Bitmez. Yani mesela bilgi edinme hakkıyla ilgili ayrıca da söylemek istediğim başka bir şey daha var. Yani benzeri bir maddede anayasada yer aldı. Kişisel verilerin korunması ile ilgili olmak üzere. Bakın orada kişisel verilerin gizliliği esastır. Yani kabul edilmiş olan ilke budur. Gizliliğin nasıl sağlanacağı. Gizlilik sağlandıktan sonra kişisel verilerin... Hangi hallerde ne şekilde kullanılacağı da bir anayasa maddesi olarak da Hı -hı. düzenlenebilirdi. Düzenlendi, gizlilikle ilgili bir kavram yoktur orada. Ya da gizliliğin korunmasının nasıl gerçekleştirileceği konusunda bir düzenleme değildir. Sadece kişisel verilerin korunması hakkında anayasada yer alan bir düzenlemedir. Şimdi bakın bu konuşulup tartışılıp, Konuyla ilgili olan görüşlere olan insanların görüşlerini de almak suretiyle gerçekleştirilmesi gerekli olan bir anayasa değişikliğidir. Şimdi soruyu şöyle sorarsanız, bilgi edinme hakkı anayasada yer alsın mı? Yanıt çok basittir, mutlaka yer alması gerekir. Kişisel verilerin gizliliğinin korunması ile ilgili olmak üzere hak anayasada yer alsın mı? Tabii ki yer alsın ama başka bir amaçla yaptığınız anayasa değişikliği içerisinde Karşı çıkılmayacak olan maddeleri kendi bildiğiniz gibi düzenlerseniz bu maddelerin getirdiği temel hak ve özgürlüklerin korunma mekanizmaları eksik olur. Tanım hatalı olur. Sınırlandırma ölçütlerinin nasıl olduğu gerektiği konusundaki görüşler tek yanlı olur. İşte bütün bunlar aslında nasıl bir anayasa yapmak istediğinizle de zamanıyla da ve nasıl gerçekleştirileceği konusundaki problemlerle bakın hala problem olduğunu bana göre ortaya koyuyor. Hı hı. Ee, birazcık yürürlükteki bilgi edinme hakkı kanununa da belki burada kısaca değinebiliriz. Yani hiç yoktan iyi tabii öyle bir olmaması, Kısa... olması olmamasından iyi. Bu da bizim kaç yıldır hep <gülüyor> yapa geldiğimiz avunma. Doğru, doğru. Ama, Ama orada da evet bilgi edinmeme kanunu dersiniz siz ona. Evet kısıtlamalar, evet. sınırlamalar evet. hakkın kendisinden daha çok fizik olarak da yer tutmakta. Yani yasayı yaptığınız zaman ya da anayasada yerleştirdiğiniz zaman temel bir hakkı bununla ilgili olmak üzere o hakkın kullanılması konusundaki bütün argümanları sağlayacaksınız ki kamuoyu onu benimseyecek. Ama bilgi edinme kanunu çıktı. Bir başka türlü bilgi edinmeme ...konusundaki düzenlemeleri içeren bir kanun olarak önümüze geldi. Sınırlandırılabilir bir hak olduğunu söylüyorum. Sınırlandırılabilir hak konusunda da... ...sınırlandırma ölçütleriniz gerekli olmalı. Yani demokratik toplum düzeni gereğine uygun... ...meşru içerikte yani bakıldığı zaman... ...bunun haklılığı konusunda bir şüphe uyandırmayan... ...ölçütlere sahip olmanız hı hı. lazım. Bunun... Bulunamaması diye bir şey söz konusu değil. Bilgi edilme hakkı kanunu yaptınız, çıkardınız, uygulanmıyor. İki, kimse de böyle bir hakla ilgili olmak üzere uygulama bakımından aklına gelip de bununla ilgili başvuruları daha geniş anlamda gerçekleştirmiyor. Dola, bakın doğal olarak o zamanda bu kanun kullanılmasından hareketle yönetimin, yöneticilerin, kamuoyunda söz ve karar sahibi olan politikacıların denetlenmesi mümkün olmuyor. Denetleme mümkün olmadığı takdirde de o zaman isterseniz anayasaya kamu denetçisi adıyla da bir şey koysanız bilgi edilme hakkının anayasada veya kişisel verilerin korunmasının anayasada yer almış olmasını sağlasanız bile kamuoyu anlamındaki denetimi içselleştirmediğiniz takdirde bunlar kanunlarınızda madde olarak kalır. Belki de Yapılan değişikliklere baktığınız zaman madde olarak kalması yeni bir hukuki problem yaratmadan Türkiye'de bir anlamda yeniden düzenlenmesinin de yararı vardır diye düşünüyorum. Hep kötü örneklerden hareketle iyiyi nasıl bulacağımızı tartışıyoruz. Böyle bir tartışma veya böyle bir zihniyetin çözülmesi konusunda daha aktif olmak gerektiği fikrindeyim. Hı hı. Çok teşekkürler Fikret Bey. Yine bir programın nasıl olduğunu anlamadan sonuna geldik. <gülüyor> ee, bu arada e, karnemiz evet. hal ve gidiş Avrupa Birliği ilerleme raporundadır ya hep. Evet. Ee, bu son çıkan 2010 raporu da başından beri sözünüzü kesmedim. Ama evet. altını çizdiğiniz hı hı. her şeyin orada da altı çizili. Özellikle... E, Katılımcılığın sağlanması, evet. sivil toplumun hı hı. geniş biçimde görüşünün alınması ve bunların yapılmadan anayasa değişiklikleri ve diğer düzenlemelere kalkışıldığına her e, özel konunun altında teker teker e, değinmişler. Hı hı. Güzel. Yani önemseyenlere duyurulur abgs.gov.tr'de gayri resmi tercümesi var 99 sayfalık raporun. Peki Sayın Avukat Fikret İlkiz ile beraber e, bu haftaki Bilgi Çağının Hukuku programının sonuna geldik. Tekrar teşekkürler. Ömer Şahin teknik masada yayının bittiğini haber veriyor. İyi haftalar sevgili dinleyenler.